1185 numaralı konu İbni Zübeyr ile Adî bin Hatim'in namaza düşkünlükleri Evet İbni Zübeyr bütün geceyi ibadet ve bütün günü oruçla geçirirdi ona Mescid Güvercini deniliyordu